Bismillahi min shaitan rajeem. rahim Rabbi alamin. Ve salat ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ve Alemlerin yegane sahibi olan rabbimize hamd olsun. Onun Bizlere Bir Nimet Olarak Gönderdiği ve Vesselam Efendimize Salat Ve Selam Olsun Onun Pak Ellerinde Yetişen Yeryüzüne ideal Abdullah Nasıl Olunur İdeal Kul Nasıl Olunur Bunu Hayatlarıyla Gösteren Ashabı Kiram Efendilerimizin Hepsine Selam Olsun adına kurulan şu güzel meclis ev sahibi o misafir biz Hubeyb İbni Adiyye selam olsun onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından iştirak eden muhterem hocalarıma muhterem beylere beyefendilere hanımefendilere çocuklarımıza Hepsine de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, derdimiz, ashabın öncülüğünde ve önderliğinde, yeniden kulluğumuzu gözden geçirip, tabir caizse eğer, adımlara bir kez daha ayar çekmekte. Tabir caizse eğer, Müslümanlığımızın aynaları olan Ashab-ı kiram efendilerimizin örnekliğinde ve önderliğinde bir kez daha kulluk yolunda yürümenin yollarını ve yöntemlerini onlardan öğrenmekte. İnşallah Mevla bu manada bizlere yardım eder. Bir kez daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine ve sedasına muhtaç olduğumuz şu zeminlerde gerçek manada onun hayatını gerçekten öğrenebiliriz. Gerçekten sahabe-i kiram efendilerimizin örnekliğini ve rehberliğini bir kez daha kavrayabiliriz. Böyle olunca da inşallah onların hayatlarıyla yeniden hayatlarımızı tesis eder yeniden hayatlarımızı imar eder. Yeniden hayatlarımıza o güzel soluklardan, o güzel havalardan hava taşırız. Dua mı olsun? Siz de gönülden bir amin deyin. İnşallah Mevla ashabın yolunda yürüme gibi o büyük bahtiyarlığı bizlere yaşatmış olsun. Aziz kardeşlerim, hepinizin her Müslümanın olduğu gibi gaye-i hayali Ashab-ı kiramın kalitesinde bir kulluğu ortaya koymak yakalamaktır Ben de içinizden bir kardeşiniz olarak Sizden biriyim Belki sizlerin En az seveniyim Eğer çok sevmiş olsaydım halim daha başka olurdu Bu sevgiyi yüreğimde az bir şey olsa taşıyan bir kardeşiniz olarak onlarla olan sevgi bağımızın daha da güçlendirilmesi adına böyle bir proje başladı yürüyor. Adapazarı'nın Sakarya'nın nasibi de Hubeyb İbni Adi oldu. İyi olmuş iyi olduğunun göstergesi sizsiniz. Siz buraya asla bir hatibi dinlemeye gelmediniz. Ben bunun çok iyi farkındayım. Siz buraya peygambere aşık, sahabice sevdanın ne demek olduğunu hayatıyla gösteren Hubeyb'in hayatıyla dirilmeye geldiniz. Ve 21. asırda bir kez daha sahabice sevdanın üretilebileceğini öğrenmeye bu manada da modeller ortaya koydun, koymaya geldiniz. İnşallah Mevla bunları öğrenerek bu meclisten ayrılmayı bizlere nasip edecek. İki soru sorarak bugünkü bu güzel meclisi açmak istiyorum. Sorularımdan bir tanesi şu. 6. yüzyılda biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimizin Yaşadığı dönem miladi olarak altıncı yüzyıla denk gelir. Miladi altıncı yüzyılda mı Hubeyb olmak zor? Miladi yirmi birinci yüzyılda mı Hubeyb olmak zor? Sorularımızdan bir tanesi bu. İkincisi, ikinci sorumuz, Hubeyb'in yaptığı direkt şehadete yürümek mi? Yani sadece ve sadece şahadet arzusunu yüreğinde tutmak mı yoksa İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için ölümü göze almak mı? Bu iki soru belki de bugün Hubeyb İbni Adiyin hayatından gerçek manada istifade edebilmemizin de ...yollarını ve imkanlarını bize sunacak. Sorularımızdan ilki neydi? Miladi 6. yüzyılda mı... ...Hubeyb İbni Adi olmak zor? Miladi 21. yüzyılda... ...Hubeyb İbni Adi olmak mı zor? Siz buna zamanı kattığınız gibi... ...mekanı da katın. Mekke'de, Medine'de... ...Peygamberin ikliminde... ...Hubeyb olmak mı zor? Yoksa İstanbul'da, Ada Pazarında... 14 asır sonra gelip Hubeb İbni Adi olmak mu zor? Genelde biz ashab ile kendi aramızdaki farkları ortaya koymaya çalışırken şunu söyleriz. Eğer biz de yaşasaydık miladi 6. yüzyılda, biz de yaşasaydık peygamber ve vesselamın yaşadığı o coğrafyada, bir nazarı peygamber bize de sirayet etseydi bizi de belki sahabe gibi farklı bir noktalara götürecekti. Bunu hepimiz çoğu zaman söylemişizdir. Oraya mı deyiyorum? Çoğu zaman söylemişizdir. Ancak şu gerçeğin altını hiçbir zaman çizmeyi unutmayalım. Garantimiz mi vardı ki miladi 6. yüzyılda yaşayıp da iman edip de o kutlu hanenin, o kutlu yürüyüşün içerisinde yer alacağımıza? Sahabeden Miktat İbni Amr'ın yanında ah keşke biz de yaşasaydık peygamberin çağında, biz de sahabi olsaydık diye bir sözü duyduğu zaman bundan memnun olmamış. Garantiniz mi vardı sizin o çağda yaşayıp da iman üzere hayatınızı devam ettireceğinize? Biz nice adamlar gördük. Siz onları görseydiniz adam zannederdiniz. Her biri bir hurma ağacı gibiydi. Ama nice o gibi adamların burunlarının üzerine imansızlıktan dolayı devrildiklerini gördük. Allah aşkına söyleyin Ebu Leheb Peygamber aleyhissalatü vesselamın Amcası değil miydi Ebu Cehil 13 yıl Peygamberin komşusu değil miydi Ebu Talip Onu gözüp gö gözüp gözeten Kol kanat geren 10 yılda nübüvvetli Günlerde o Sığınağını devam ettiren 10 yıl boyunca da Arkasında Peygamberin duası olan bir amca değil miydi? Ama olmadı. Miladi 6. yüzyılda Hubeyb olmak gerçekten kolay değil. Bu hakkı tespit edelim ve bunu söylerken sözümüzün nereye gittiğinin farkında olalım. 20-22 yaşında bir delikanlı iman edecek. Onun anasının ve babasının iman ettiğini bilmiyoruz. Ne babasına ait ne annesine ait bilgiler yok. Akrabalarından birçokları iman etmemişler o günler. Medine'de münafıklar var. Yahudiler var. Habre peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine onun peygamber olmadığına dair birçok şeyler söylüyorlar. Buna rağmen... Kubeyb İbni Adi o büyük imtihanları göğüsleyerek iman ediyor. İman etmekle de kalmıyor. Sahabice sevdanın zirvelerine adını yazdıran o on bin adını bildiğimiz kutlu bahtiyarlar ordusunun en gözde isimlerinden biri oluyor. İnanın. Hiçbir zaman miladi 6. yüzyıla işi havale edip de bir kez daha Hubeyp olunmayacağının imkanının olmayacağının söylenmesi gibi bir yanlışa kapı açmamalı. Hayır bu tren kaçmadı. Hubeyp bize bunu öğretiyor. Evet bizler bir kez daha sahabi olamayacağız. Onlar o asra ait bir şeydi. Ama sahabinin sevdasının, aşkının üretilebileceğinin en önemli işareti Hubeyb İbni Adi ve onun gibi olan ashab-ı kiram efendilerimizdir. İkinci sorumuz neydi? Çok şey söylenir bu konuda ama ben sadece zihin dünyalarınıza birer pencere açıp asıl söyleyeceğime sözü getireceğim. Hubeyb'in yaptığı direk şehadet arzusu muydu? Ya da sorumu şöyle düzelteyim. Ben peygamberi seviyorum diye bir iddiası var. Öleyim de o iddiamı ispat edeyim düşüncesi miydi? Yoksa İslam'ı yaşama ve yaşatma adına büyük bir emeli olan bir insanın bir müminin bu emelini gerçekleştirme adına ölümü göze alma arzusu muydu? Eğer biz bugün bu soruya bile Hubeyb İbni Adiyin hayatının üzerinden cevap bulabilirsek inanın bugün hayatımızda dilimizde zihinlerimizde var olan birçok şeyi yeniden sorgulama imkanı bulacağız. Nasıl sizi bir Miladi altıncı yüzyıla götüreyim? Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, söz söylemeye başladığı ilk günden hicret edeceği son güne kadar toplam 13 yıl, birçok işkenceler gördü biliyorsunuz, sıkıntıları bizzat yaşadı. O günler Mekke şehitler vermeye başladı. Peygamberin evinden Haris bin Ebu Hale, Hatice anamızın Ebu Hale'den olan oğlu, İslam'ın ilk şehidi olarak tarihe kaydedildi. Arkasından Yasir ve Sümeyye, İslam'ın ilk şehit ailesi olarak tarihe kaydedildi. Ama 13 yıl boyunca Müslümanları şiddet minderine çekmeye çalışan o günün Mekke'nin Otoritesini elinde tutan hiçbir güce aleyhissalatü vesselam efendimiz malzeme vermedi. 13 yıl boyunca siz peygamber aleyhissalatü vesselamın onlar size şunu yaparsa siz de onlara şöyle bir karşılık verin diye bir sözüne rastladınız mı? Rastladıysanız getirin bana ben bu sözümü geri alayım. 13 yıl boyunca. Müslümanların dilinde ne olur buraya dikkat edin. Cihadın gital dediğimiz meydan savaşına ait söylemine ait bir tek şey yoktur. Böyle bir şeyi Müslümanlar konuşmadı. 13 yılın sonunda Medine'ye hicret edildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir İslam toplumu kuruyor. O günkü adı Yesrip'te. Mektep inşa ediyor, menzil inşa ediyor, mescit inşa ediyor. Bu üçü olduktan sonra tarihe eşi ve benzeri şu ana kadar bir benzeri olmayan muahhat dediğimiz muhacir ensar kardeşliği tesis ediyor. Dünyanın ilk yazılı anayasasını ortaya koyarak Medine vesikası dediğimiz... Medine'deki Yahudileri ve Arapları, Müslüman olmayan Arapları hukukun çerçevesinde denetim altına alıyor, çarşıyı inşa ediyor, askeri birlik kuruyor, istihbarat teşkilatı kuruyor. Sema'nın kapılarından bir ayet süzülüyor. Hac suresi 39. 40. 41. ayet. İtale izin çıkan ayetler ve o ayetler çıkınca aleyhissalatü vesselam efendimiz yiğitlerinin tabir caiz ise eğer sırtını sıvazlıyor hadi benim aslanlarım deyip cihat meydanına gönderiyor. 13 yıl 14 yıl sözü zayi etmedikleri için söz o günün ilk heyecanında yüreklerinde ve hayatlarında yer edindiği için cihat deyince, kıtal deyince, şahadet deyince hakkını ödeyen o yiğitler meydana çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi? Çok konuşuyoruz. Sözleri çok say ediyoruz. Ama gelin görün ki sahabi kadar amel etmiyoruz. Çünkü biz Bilgi öncelikli bir ilmin peşindeyiz. Amel öncelikli değil Sahabil aramızdaki fark da o. Bilelim de çok bilmiş desinler. Bilelim de yaşayalım. Bilelim de Allah'a kulluğumuzu daha güzel bir biçimde ortaya koyalım arzusu. Bunun önüne geçmedikçe söz bizim dilimizde zay edilme hep mahkum olacak. Kubeyb İbni Adi bize onu öğretecek aslında. Neyi yaşayabiliyorsan onu söyle. Yaşadığını anlat. Anlattığını yaşa. Eğer bu manada bir sıkıntın varsa önce kıraatini kâmetine uydur. Yani söyleminle hayatını bir eşdeğer haline getir. Bu Ortak bir zeminde buluşsun. Sözün hayatını, hayatın da sözünü tasdiklesin. Sonra ne söylüyorsan söyle. Allah en başta beni öyle yapsın. Sonra da sizleri öyle kılsın inşallah. Bu iki hakikati, çok fazla detaya giremedim. Her birisi bir dersin konusudur. Bu iki hakikati, Zihnimizin bir yerinde tutalım, şöyle tekrardan miladi 597'ye uzanalım. 597 dediğim zaman daha vahyin nazil olmasına 13 sene var. Yer Medine, Hubeyb İbni Adi 597'de Medine'de doğuyor. İslam'ın güneşi Mekke'de parlamaya başladığı zaman Hubeyb İbni Adi 12-13 yaşında bir delikanlı. Esat İbni Zürare İslam'ın mesajlarını Yesrib'e taşıdığı zaman Hubeyb'in yaşı 22-23. Tertemiz bir delikanlıdan bahsediyoruz. Bakın nasıl bir hayatın önünde oturuyoruz. Yaşının bu seviyesi de o hayatın üzerinden bize çok şey verecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Esat İbni Zürare ve beş arkadaşıyla İslam'ın mesajlarını Yesrib'e gönderdiğinde Esadı tanıyan birisidir. O tanışıklık yavaş yavaş imana yürütür Hubeyb İbni Adi'yi. Hangi kabileden? Amr ibni Af oğullarından. Bunu dediğim zaman hemen zihniniz Kuba Mescidine gitmeli. Çünkü Kuba Mescidinin olduğu yerlerdir. Amr ibni Af oğullarının yaşadığı yerler. Dolayısıyla Gülsüm İbni Hidim, Sad İbni Haysem'e, Medine'deki İslam Devleti'nin temeli olan bu isimler o kabileden dolayısıyla uzak da olsa Hubeyb İbni Adi'nin akrabaları. 22-23 yaşlarında İslam'la tanışıklığı, arkasından Musab İbni Ümeyr'in Medine'ye gelişiyle imanın yayılması ve Musab'ın ellerinde bir talebe olarak kendisini ona teslim edişi. Bir sene sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Hubeyb İbni Adi birçok şeyi Musab'tan öğrenmiş bir biçimde Musab'ın önüne geliyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a iman ediyor. Mescid-i Nebevi'nin inşasında aktif olarak yer alıyor. Altı ay sürer o inşaat. Altı ay sürdükten sonra Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Enes bin Maliki gönderir. Git bana. Ne kadar muhacir ve ensarı bulursan çağır gelsindir. Hepsi toplanırlar Mescid-i Nebevi'nin avlusuna ve biraz önce size dediğim muahad yani ensar muhacir kardeşliğini efendimiz Aleyhissalatü vesselam orada tesis eder. İbn Sad 50 muhacirin 50 ensara kardeş kılındığını söyler. Makrizi sayı biraz daha yükseltir. 83 muhacirin 83 ensara kardeş kılındığını söyler ki bu ikincisi daha isabetlidir. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ashab-ı kirama bakıp da kimi gördüyse ey Ebabekir, sen Harice İbni Zeyd ile ''Ey Ömer sen, ıtban İbni Malik'le, ey Osman sen, Efs ibni Sabit'le, ey Talha sen, Übey İbni Kapla'' deyip de gözüne kestirdiklerini birbirleriyle kardeş kılmadı. O muhacir ve ensar kardeşliği gerçekten birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir mevzudur. O mevzulardan bir tanesi de ensar ve muhacirin birbirine kardeş kılınırken mizaç, karakter, sosyal statüleri de gözetilerek bir insan sarrafı olan efendimizin birbirleriyle eşleştirmeleriydi. Hubeyb İbni Adi'nin nasibine kim düştü biliyor musunuz? 14 yaşında bir çocuk. Adı Ümeyir İbni Ebi Vakkas. Sad bin Ebu Vakkas'ın küçük kardeşi. 14 yaşında, Hubeyb 22-23 yaşında Aleyhisselatu vesselam Efendimiz adeta Ümeyr'i Hubeyb'e emanet ediyor. Ensar ve muhacir kardeşliğinde ikisini birbirine kardeş kılıyor. Nasıl bir isabet ya Resulallah bu? İkisinde de aşk, ikisinde de sevda. İkisinde de Öyle bir farklı noktada ki Hayatlarını az bir şey Bilen Bu eşleştirmenin Ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlayacak İkisi de Şehadet sevdalısı ikisi de cihat sevda sevdalısı Ümeyir bin Ebi Vakkas Hubeb İbni Adi'nin yanında iki yıl kalacak Onun evinde O iki yıl boyunca Cihat ayetleri nazil oldukça İslam'ın o yiğit insanları o gün seriyeler dediğimiz askeri harekatlar için yola çıkmaya başlayınca dualarının başına şahadeti koymaya başlayacaklar. İkisi de ama o güne kadar ikisi de sıcak bir kitalin içerisine girmeye muvaffak olamayacak. Aylardan Ramazandır, yıllardan hicretin ikinci yılıdır. Ramazanın başlarında daha o sene oruç Müslümanlara farz olmuş. Bilal'in sesi yankılanıyor. Bedrin sokaklarında, Medine'nin sokaklarında Bedre asker istiyor. 14 yaşındaydı Müslüman olup Medine'ye gelince, Medine'ye gelince daha doğrusu Müslümanlığı daha erken vakittedir. O gün Ümeyr'in yaşı 16. Hubeyb de 2 yaş ilerlemiş, yaşı olmuş 26. İkisi de geliyorlar efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın huzuruna. Efendimiz demiş ki askerlerine Buyutus Sukya denilen mıntıkada bekleyin. Orada son kontroller yapılacak ve Bedre doğru yola çıkılacak. Buyutus Sukya neresi? İstanbul Eyüp'e geldiğiniz zaman orada Medine'nin kokusunu duyarsınız değil mi? Ebu Eyyub El Ensari'den dolayı. Medine'ye de gittiğiniz zaman Osmanlı tren garının olduğu yer, Hamidiye ya da Ambarlı diye bilinen bölge, orada da İstanbul'un kokusunu duyarsınız. O tren garının içerisinde küçük bir mescit var. Sukya Mescidi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin birçok kez hatırasının olduğu yer işte sahabenin Bedir'e yürürken toplandıkları ilk durakta orası. Efendimiz orada sahabeyi topluyor. Sonra sıraya diziyor. Yaşı 15'in 16'nın altında olan sahabinin çocuklarını Askerlerin içinden ayırarak evlerine gönderiyor. Allah aşkına ne dediğim anlaşılıyor değil mi? 15-16 yaşında kılıç tutmaya bile takati olmayan sahabi çocuklarının cihat aşkıyla şehadet aşkıyla bedre gitmek için babalarının yanında onlarla beraber bazıları onlardan gizli oraya gelip Orada askerin içerisine Dahil olmak için Gayret gösteriyorlar Efendimiz dizmiş Şöyle sıraya Rakamın 320 olduğu söylenir Şöyle bakıyor Abdullah İbni Ömer sen çık Diyor bir feryat Abdullah İbni Ömer 15'ten küçük yaşı Efendimiz onu ayırıyor bir feryat Öyle bir feryat ki Ciğerleri parçalarcasına Zeyd İbni Sabit Zeyd İbni Harise'nin oğlu Usame İbni Zeyd sayıyor Rafi İbni Hadiç sıra geliyor Ümeyir İbni Ebi Vakkas'a Ümeyir İbni Ebi Vakkas diyor onu da ayırıyor. Her ayırdığı bir feryat basıyor öyle bir feryat ki o anda orada bulunan sahabileri de ağlatıyor ama efendimiz Çocuk terbiyesine dair bize çok güzel bir şey öğretecek orada. Siz daha çocuksunuz, bu işler size göre değil falan demiyor. Onlara ne diyor biliyor musunuz? Sırtlarını sıvaz diyor. Babalarınız, abileriniz cihada gelecek. Medine sahipsiz kalacak. Medine'yi kim savunacak? Sizler de Medine'yi savunacaksınız. Birilerine onu deyip gönderiyor. Birilerine diyor ki baban cihada geliyor, ev sahipsiz, evin erkeği sensin, sen eve bakacaksın deyip onu öyle gönderiyor. Ümeyir bin Ebi Vakkas'a gelince ne diyorsa Efendimiz Ümeyiri ikna etmiyor. Ya Allah diyor, sen bakma benim küçük olduğuma, vallahi benim yaşım 16'dan büyük diyor. Ümeyir adı gibi küçüktür. Ümeyirin kelime manası nedir bilir misiniz? Küçük Ömer demek adı gibi küçük ufak tefektir ama yaşı 17'ye merdiven dayamıştır. Eğer benim yaşımın doğruluğunu duymak istiyorsan Sad bin Ebi Vakkas'a sor. Ben daha Mekke'de sana iman etmiştim ya Resulallah diyor. Efendimiz Sad'ı çağırıyor soruyor. Sad bin Ebi Vakkas diyor ki evet onun yaşı ya Resulallah 17'ye merdiven dayanmış. Böyle deyince Ümeyir bin Ebi Vakkas'ı alıyor. Buradan sonrasını Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor bize. Diyor ki kılıcını aldım beline bağlamak için beline bağladım yürüyemiyor. Ta göğüs hizasına getirdim göğüs hizasına bağladım yürürken yine ucu yerde sürünüyor şöyle bir çizgi yerde beliriyordu. Sahabenin çocukları, cihadın evlatları. İzni koparmış Ümeyir bin Ebi Vakkas. Ne yapacak? Ensar abisine koşacak. Hubeyb İbni Adi'ye koşacak. Bir sarılacak ona. Bir de orada beraberce gözyaşı dökecekler. O izni kopardıkları için. Ve İslam'ın o büyük ordusu, o aziz ordu... Meleklerin bile hayran olduğu o ordu Bedre doğru yola çıkacak. Üç kişi hep bir arada. Ümeyir bin Ebi Vakkas, Hubeyb İbni Adi, Zeyd ibn desinle. Zeyd'in ismini de bugün çok duyacağız. Bedre gidene kadar söz nedir biliyor musunuz? Üç arkadaş... Yaşları birbirine yakın değil. Ümeyir onların en küçüğü. Ama konuşmaları. Ben şehit olursam şöyle olacak. Sen şehit olursan böyle olacak. Sen gazi olursan böyle olacak. Başka bir söz yok. Dillerinde, onların lisanlarında konuşulan, çıkan kelimeler hep budur. Varacaklar Bedri meydanına. Üçü de Yiğitçe savaşacak. O gün Hubeyb İbni Adi Mekke'nin en sayılı adamlarından biri olan Haris İbni Amr İbni Nevfel'i yere serecek. Onu öldürecek. Ümeyr İbni Ebi Vakkas da o gün Bedrin meydanında şehit olacak. 16 yaşında Bedrin 14 şehidinden biri olarak cennete yürüyen o bahtiyarlardan olacak. Ama onun şehit olması Zeyd İbni Desine'nin de Hubeyb İbni Adi'nin de zaten yüreklerinde var olan şahadet aşkını, o şahadet sevdasını daha da ileriye götürecek, daha da farklı bir noktaya getirecek. Dönüp gelecekler bir yıl boyunca Uhud'a kadar, Bedir'den Uhud'a kadar, bir yıl boyunca duaların başında yine hep aynı şey olacak. Uhud'a katılacak o kahramanlar. Uhud'da da kendilerine yakışan bir kamet ortaya koyacaklar. Ama Allah Uhud'da da onlara şehadeti nasip etmeyecek. Uhud'un arkasından hicretin dördüncü yılı aylardan safer. Birkaç ay önce Efendimiz aleyhissalatü vesselam Arapların en meşhur kabilelerinden biri olan Beni Lehyan kabilesine askeri bir sefer düzenlemiş. Ve o sefer sırasında Abdullah Üneisin komutasında Beni Lehyan'ın liderleri öldürülmüş. Birçoğu da esir alınmış. Böyle bir olay Beni Lehyan kabilesinin içerisine inanılmaz derecede bir intikam ateşi ekmiş. Ama onlar çok iyi biliyorlar ki Artık İslam Devleti bir güç olmuş. Mekke gibi düzenli bir ordusu olan bir devlet dahi İslam Devleti'nin Müslümanların önünde duramıyor. Beni Lehyan gibi bir kabile Medine'ye savaş açsa o savaşta galibiyet alamayacağı baştan belli. Öyle olunca ne yapıyor? Başka ihanetler kurmaya, başka hesaplar yapmaya başlıyor liderleri kendi aralarında konuşuyorlar ve şöyle bir karara varıyorlar. Varalım gidelim Medine'ye Müslüman olduğumuzu söyleyelim ve peygamberden Kur'an öğretmenleri Kur'an muallimleri isteyelim. Bize muallimler göndersin. Biz de o muallimleri hem esir alarak intikam ateşimizi biraz olsun söndürelim. Hem de Bedir'de Yakınları öldürülmüş Mekke müşriklerine satarak onların üzerinden para kazanalım. Böyle bir hesap yapıyorlar ve 10 kişilik bir heyet seçerek Efendimiz'e gönderiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Beni yandan gelen bu 10 tane temsilciyi dinliyor. Yüreğinde bir endişe var ancak onun Davet ve tebliğ aşkını biliyorsunuz. Efendimiz bir insanın hidayetini güneşin doğup battığı bütün toprakların eş değer görüyor. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya doğru söylüyorlarsa mantığıyla hareket ederek yüreğinde endişe taşımasına rağmen davet ve tebliğ aşkı Endişesine galebe çalıyor ve o endişesine rağmen Suffa mektebinde olan o talebelerine şöyle bir bakıyor. İçinizden Beni yan kabilesine gönüllü Kur'an öğretmeni olarak gidecek olan var mı? Onlarca el kalkıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ellerden yedi tanesini seçiyor. Bazı kaynaklarda sayı 10'dur. Ancak 10 olmadığı isimlerin tespitinden de anlaşılıyor. 7 tane ismi çok rahat bir biçimde tespit edebiliyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o 7 ismi alıyor. Kim onlar? Yedisi de sahabice sevdanın temsilcileri olan yiğitler. İsimlerini şöyle bir söylesem. Az çok o isimlere ait bilgileri bilen bu isimlerin nasıl bir sevdayı taşıdıklarını görecekler. Bir, Asım İbni Sabit. O yedi insanın imamıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği bir insandır. Şirkten, müşriklerden inanılmaz derecede nefret eden biridir. Bedir gazvesinde yiğitçe savaşmış biri. Uhud gazvesinde Mekke'nin tanınmış kadınlarından biri olan Sülafe'nin iki oğlunu oklarıyla öldüren biri. Bundan dolayı da Sülafe diri ya da ölü Asım'ı getirene yüz deve vaat ettiğini söylediği için Allah'ım benim bedenime müşrik eli değdirme diye dua eden ve duası kabul olmuş birisidir. Hazreti Ömer'in de kayınbiraderidir. Onun kız kardeşi Cemile İbni Sabit, Hazreti Ömer'in hanımlarından bir tanesidir. İkinci isim Hubeyb İbni Adi. Üçüncü isim onun arkadaşı ve aslında bir Hubeyb gibi sevdayı aleme öğreten bir muallim olan Zeyd İbni Desinne. Dördüncü isim Merset İbn Ebi Merset. Bu isimleri biraz açmak lazım ama ona imkanımız yok. Kendimi tutamıyorum. Birkaç cümleyle de olsa birkaç şey söylemem lazım ki isimler zihinlerimize otursun. Merset İbni, İbni Ebi Mercedin adının karşısına şunu yazabilirsiniz. Ümmetin Yusuf'u. Bu tabir Cerir bin Abdullah için kullanılır. Bu tabir Hazreti Osman için kullanılır. Bu tabiri Merset İbni Ebi Merset için kullanabiliriz. Neden? Onun da gömleği arkasından yırtılanlardandır. İman etmiş, Medine'ye gelmiş, öyle güçlü, öyle yakışıklı bir insandır ki Efendimiz onu tek başına bir ordunun yapacağı iş için görevlendiriyor. Gideceksin şu işi halledip geleceksin diye Mekke'ye gönderiyor. Mekke'ye geldiği zaman Müslüman olmadan önce Mekke'deyken onun sevdiği bir hanım var. O hanım onu görüyor. Yıllardır görmemiş Mercedi o anda görünce evine davet ediyor. Merced diyor ki hayır o defter kapandı. Müslüman oldum ben artık öyle bir şey yok diyor. Kadın orada Züleyhan'ın rolüne bürünmüş. Gelmezsen eğer. Bütün Mekke'yi haberdar ederim burada olduğunu der, tehdit eder. Böyle deyince demesine rağmen Merset yine de kabul etmez. Bu sefer bir bağırır feryadı figanı basar orada. Duyar insanlar Merset'in orada oluşunu tutuklamaya çalışırlar. Kaçar onların elinden bir müddet sonra gelir Resulullah'ın kendisine verdiği o görevi yerine getirir. Beşinci isim. Halid İbni Ebi Bukeyir. 6 isim Muattıb İbni Ubeyt. Yedinci isim Abdullah İbni Tarık'tır. Bu yedi isim Aleyhisselatü vesselam Efendimiz tarafından görevlendirilir. Onlar on tane Beni Lıhya'nın temsilcileriyle beraber Mekke'ye doğru yola çıkarlar. Mekke'ye 65-70 kilometre bir mesafe kalınca Reci Kuyusu diye bilinen meşhur bir yer vardır. Orada konaklarlar. O yer halen durur. Yolunuz bir gün düşerse sorun soruşturun gidin. Çölün ortasında Mekke'ye 65-70 kilometre bir uzaklıktadır. Elinize bir çubuk alsanız çölün ortasında şöyle bir katsanız. 25-30 santimden su çıktığını göreceksiniz. Tertemiz içilebilecek bir su. Adeta reci vakası. O vakaya şehadet etmek için Allah orayı bu şekilde muhafaza etmiştir. Bu Kur'an öğretmenleri, muallimleri orada konakladıkları zaman Benillah yanın 200 tane okçusu da gelir orada konuşlanır. Müslümanların yedi kişilik o heyetinin komutanı olan Asım bin Sabi, Sabi, Sabit bakar ki bir hareketlilik var. Bir şeyler çeviriyorlar anlar ki bir plan var. O anda yedi tane Müslüman birbirleriyle anlaşarak Reci suyunun az üstünde bir tepeye doğru koşup o tepenin arkasına gizlenerek o düşmanla savaşmayı göze alırlar. Ve gecenin karanlığından istifade ederek oraya kaçarlar. O anda da ok yağmurları tutulur. Beninlihya'nın savaşçıları inin aşağıya teslim olun size bir şey yapmayacağız demelerine rağmen Asım bin Sabit sizin ihanet içerisinde olduğunuzu anladık der. Onların sözlerine itibar etmezler. Böyle olunca da saldırı şiddetlenir ve o yedi tane sahabiden dördü orada şehit olur. Geriye üç tanesi kalır. Kalanlar kim? Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinle, Abdullah İbni Tarık. O dört tane şehit olan sahabinin cesetlerini de alıp, Yakaladıkları üç tane sağ sahabiyi de alıp Mekke'ye Mekke müşriklerine götürüp satmak isterler. Beni Lihya'nın temsilcisi olan lideri olan zat der ki Asım bin Sabit'in bedenini bulun. Onun bedenine Sulafe isimli kadın yüz deve vadetti. etti. Biz onu ölü ya da diri fark etmez götürdüğümüz zaman yüzdeve alacağız. Onun için o beden kıymetli onu bulun getirin deyip adamlarını gönderir. Giderler adamlar bedeni görüyorlar. Adım adım oraya yaklaştıkları bir anda duasını hatırlayın Asim bin Sabit'in. Bir anda nereden geldiği belli olmayan bir arı ordusu o bedenin etrafını kuşatır. Arılardan korkup el süremezler, dönüp gelir liderlerine söylerler. Liderleri der ki bekleyin, akşam olunca arılar gider, gece alır gelirsiniz. Gece olunca giderler, dua etmiş Asım bin Sabit, yürekten, Allah'tan böyle bir şey istemiş. Allah da onun duasına icabet edecek. Onlar tam bedene yaklaşacakları anda bir anda şimşekler çakıyor. Yağmur bardaktan boşanırcasına çölün ortasına yağmaya başlıyor. Kendilerini yağmurdan korumak için koşup kayaların arkasına gizleniyorlar. Yağmur bitiyor. Geliyorlar bakıyorlar ki beden yok ortada. Allah almış götürmüş onu. Selin suları müşriklerin eline değdirtmemiş Asım bin Sabit'in bedenini. Bunu görmelerine rağmen ben Lihya'nın Gözleri dinardan, dirhemden başka bir şey görmeyen o adamları, bu açık mucizeyi hakikati görmelerine rağmen yine üç tane bedeni ve üç tane sağ olarak yakaladıkları sahabileri Mekke'ye doğru yola götür çıkarı götürürler. Bir yere gelirler, vakit sabah namazı vaktidir. Üçünü birbirlerine bağlamışlar, hareket etme imkanları yoktur. Abdullah İbni Tarık der ki çözün ellerimizi namaz kılalım. Hayır derler çözersek kaçarsınız başımıza iş gelir şöyle para alacağız sizden şöyle kazanacağız diye kazançlarını söylerler. Orada da sahabi bize namazın önemini şahadete yürüyen yolu öğretircesine bir şey yaparlar. Ne zamandan bahsediyorum size hicretin dördüncü yılı daha teyemmüm ayeti bir yıl sonra nazil olacak ama o gün orada bir kayanın üzerinde elleri ayakları bağlı olan o sahabiler teyemmüme benzer ne yaptıklarını bilmiyoruz olaya şahit olup sonra Müslüman olan bir zatın bize rivayetiyle öğreniyoruz yaptıkları bir şeyle abbese benzer bir şey yapacaklar ima ile de namazlarını kılacaklar. Şehit gibi yaşamayana şahadetin nasip olacağını kim söyledi size? Orada o işi yaparlarken Abdullah İbni Tarık hep bir fırsatını kolluyor. Ah bir elimi kurtarsam da şunlarla savaşsam izzetli bir biçimde onlardan bir iki tanesini öldürdükten sonra ben de yürüsem Rabbime diye Allah o fırsatı verir ona elini bir şekilde kurtarır ipten bir askerin kılıcını alır savaşır orada biraz ama orada da şehit edilir geriye sadece iki isim kalmıştır Hubeyb İbni Adi Zeyd İbni Desinne getirilirler Mekke'ye Zeyd İbni Desinne'yi Saffan İbni Ümeyye satın alır onun babası Ümeyye İbni Halef Bedir'de öldürülmüştür. Ona karşılık. Hubeyb İbni Adi ise Hureyç İbni Ebi İhab isimli biri alır. O da anne bir kardeşi Haris İbni Amr İbni Neffel'e karşılık olarak onu satın alır. İkisini Mekke'de iki ayrı eve hapsederler. Neden eve hapsediyorlar? Aslında öldürecekler. Ama Mekkelilerin bir planı var. O gün içten içe Müslümanlara karşı bir ilgi oluşuyor Mekke'de. Mekke'nin siyasi otoritesini elinde ellerinde tutanlar gençlerin İslam'a olan o ilgisinin önünü kesmek, gençlere bu işin bir gözdağını vermek adına biraz daha Bedir'in intikamını körükleyecek bir propaganda yaparlar ve onların öldürülmesini adeta bir törene dönüştürerek o törenin üzerinden de bir şeyler elde etmenin yollarını zorlarlar. Onun için müddet ne kadar bilmiyoruz ancak yaklaşık bir ay bu iki sahabinin iki ayrı evde haps hapis tutulduğunu biliyoruz. Böyle bir şeyle onlar... Mekke'de intikam ateşini çoğaltma, çoğaltmaya çalışırlar. Ve aradan bir aylık o süre geçtikten sonra onların öldürülmeleri içinde planlar yaparlar. Zeyd İbni Desin'le Safvan İbni Ümeyye'nin evinde Hubeyb İbni Adi Hureyç İbni e İhab'ın evinde Hubeyb İbni Adiyin o bir aylık hapislik günlerine şehadet eden Maviye isimli bir hanım var. Bu hanım o günler Müslüman değil. Ancak Hubeyb İbni Adi ölüme giderken hidayetin şerbetini o hanıma içirmiş. Nice Mekkelilere içirdiği gibi yıllar sonra Müslüman olunca Maviye isimli o hanım. Hubeyb'den o hayatına ait bir aylık o meselenin hepsini en ince detayına kadar bize anlatacaktır. Ne diyecek? Öyle bir vakar, öyle bir izzet, öyle bir ahlak ki ben başka hiçbir insanda onu görmedim. Okuduğu Kur'an'dan etkilenecek, kıldığı namazlardan... Yaptığı dualardan etkilenecek. Yani Hubeyb'in hali Mekke'de bir yönüyle tebliğ olacak. O bir aylık süre Allah aşkına dikkat edin. Size deseler ki bir ay sonra idam edileceksiniz. Nasıl bir ruh hali taşırsınız? Her gün ölüp ölüp dirilmektir. Arapça bir atasözü vardır. Çok meşhurdur. el intizar. Eşeddü nar derler. Beklemek ateşten daha şiddetlidir. Bir şeyi beklemek onu tatmaktan daha acıdır. Böyle yapmışlardır. Bir ay boyunca her gün ölümü beklerken vakarlarını o güzelliklerini yitirmeden beklemişlerdir. O bekleyiş süreci onlarcasının yüreğine iman tohumu ekecektir. Mavi anlatacak bir gün girdim yanına baktım mevsim üzüm mevsimi değil Mekke'de üzüm de yok ama elinde bir dal üzüm o üzümden tane tane yiyor anladım ki Allah katından rızıklanıyor rızıklandırılacağını Rabbimiz söylüyor zaten şehitlerin onlar orada rızıklandırılacak ama şehidül hay olanlar Yaşayan şehit olanlar da aynen Meryem'ce burada da rızıklandırılacaklar. En güzel örneği Hubeb İbni Adi. Hayran olacak Mavi'ye ve bir gün gelecek yanına Hubeb diyecek var mı benden bir isteğin İki şey istiyorum senden. Birincisi ne olur bana putlar adına kesilen etten getirme ve bana ikram edeceğin su Tatlı sulardan olsun. İkincisi, Duyarsam benim ne zaman öldürüleceğimi, Bana bir müddet önce haber ver. Olur mu? Olur diyor. Ve Maviye, Efendisinden duyduğu zaman, Hubeyb'in öldürüleceği günü, O verdiği söz gereği, Gelir gecesinden haber verir Hubeyb'e. Hubeyb, yarın hak vaki olacak. Yarın sen, Ölüme yürüyeceksin. Maviye diyor ki ben bunu verdiğim zaman yüzünün renginin değişeceğini en azından zannediyordum. Vallahi o itmimam hali, o sükunet hali beni kendisine hayran bıraktı. Ölüme sevdalı bir yiğitten bahsediyoruz. Ölümü öldüren birinden bahsediyoruz. Ölümü, şehadeti, şehadeti. Bir düğün gibi bilen bir yiğitten bahsediyoruz. Ne diyor biliyor musunuz? Yarın öldürüleceğini duyduğu zaman. Maviye diyor tek bir isteğim var. Bana bir ustura gönderir misin? Ne için diyor ustura? Yarın Rabbime gideceğim. İstiyorum ki tertemiz gideyim ona. Damat gibi süslenecek. Şehadet adı atlı o güzel geline varmak için damat gibi süslenecek. Onu öğrenmiş, onu bilmiş. Şahadetin ölümlerin en güzelli olduğuna inanmış. Onun içinde o ölüme böyle bir şekilde gidiyor. Ölümü öldürdüğü için, şehadeti ölümlerin en güzeli bildiği için süsleneyim, temizleneyim. Rabbime öyle gideyim diyor. Maviye diyor gittim eve bir ustura çıkardım. Çocuğuma verdim bazı kaynaklar üvey çocuğu olduğunu da söyler. Gönderdim Hubeybe. Sonra kendi kendime dedim ki ben ne yaptım? Tuttum yarın öldürülecek bir insana çocuğumla ustura gönderdim. Ya alsa usturayı çocuğuma bir şey yapsa. Ya alsa onu tehdit unsuru olarak kullansa serbest kalmak için bir şeyler yapsa ben ne yaparım dedim. Endişelenerek koşa koşa çocuğumun arkasından Hubeyb'in kaldığı yere girdim. Ne göreyim? Hubeyb oturtmuş çocuğu dizlerine ustura yanında duruyor çocukla şakalaşıyor. Hubeyb benim o endişeli halimi görünce ne oldu maviye? Çocuğa zarar vereceğimi mi zannettin dedi. Bir şey demedim diyor. Bizim iman ettiğimiz peygamber. Bize asla çocuklara el sürmeyin. Sizinle savaş halinde olmayanlara zarar vermeyin dedi. Bir kez daha o dinin büyüklüğüne şehadet ettim diyor Maviye. Alıyoruz durayı. Temizleniyor. Damatlar gibi. Hazır. Ölüme yürüyecek ve onun için artık hangi şey gelirse gelsin nasıl bir ölüm gelirse gelsin hiçbir şey engel olmayacak. Ertesi sabah gelecekler birkaç adam Hubeybi alacak birkaç adam Zeyd İbni Desinneyi. Ten'im mescidi var bilenler bilir Mekke'nin Mikat olarak en yakın mescididir. Ten'im Mescidi'nin arka tarafında bir kayalık var. O kayalığın üzerine götürecekler. Neden oraya? iki sebebi var. Harem bölgesinde kan dökmek istemiyorlar. Müşrik ve Arap olmalarına rağmen böyle bir gelenekleri var. İkincisi dedim ya bir törene dönüştürmüşler. Bütün Mekke ahalisini o boş araziye davet etmişler. Bir törenle öldürecekler. Hubeybi ve Zeyd ibnü'de sinneyi. Tenim'den geçip o kayalara doğru yürürlerken iki dost birbirlerini görüyorlar. Sarılıyorlar birbirlerine, sabır telkin ediyorlar. Biri bir tarafa, biri bir tarafa götürülüyor. Önce Hubeyb infaz edilecek. Bir çukur kazılmış. Genelde biz anlatınca dar ağacına çekildi deriz. Evet dar ağacına çekildi. İdam sehpası kuruldu ama zannetmeyin ki bir ip atıldı boynuna da Hubeyb öyle yürüdü. Ben onun nasıl yürüdüğünü size anlatayım. Bir çukur kazılıyor. Bir ağacın gövdesi getirilip oraya konuyor. Ve o ağacın gövdesine bağlanıyor Hubeyb İbni Adi. Kırk tane yakınları Mekke'de öldürülmüş gencin eline mızrak veriliyor. O kırk mızrak saplanarak Hubeyb şehit edilecek. Kırk mızrağı görüyor önünde. O öfkeyi, o intikam ateşini görüyor. Ama en ufak bir sarsıntı yok. İnanılmaz bir vakar, inanılmaz bir izzet, inanılmaz bir güzellik. Onun o halini gören Mekkeliler de çok yaşıyorlar. İster istemez Ebu Sufyan soruyor. Hubeyb, var mı son bir talebin? Var diyor. Müsaade ederseniz iki rekat namaz kılmak istiyorum. Hubeyb'in sünneti bu. O günden kıyamete kadar Allah adına Allah namına dar ağacına çekilecek her yiğidin toprağa bırakacağı son mesaj, son nefes o iki rekatlık namaz olacak. Müsaade ediyorlar çabuk çabuk kılıyor iki rekatı sonra dönüp diyor ki Eğer Hubeyb ölümden korktu demeseydiniz Vallahi öyle bir uzatırdım ki o namazı Çünkü öyle bir tat aldım ki o namazdan bırakılacak gibi değildi Ama sırf Hubeyb ölümden korktu Şahadete yürümüyor isteye isteye. Bunu dedirtmemek için size o tadı, o lezzeti de ben dünyada bıraktım. Çekiliyor dar ağacına. Şöyle bakıyor. İntikam ateşiyle gözleri dönen o insanları görüyor. Başka kimse değil. Gözünü kaldırıyor semaya. Ya Rabbi diyor. Halimi peygambere arz etmek istiyorum ama buna şahit olacak hiç kimseyi de karşımda göremiyorum. Ya Rabbi ne olur sen selamımı Medine'deki peygambere ulaştır. Böyle bir selam havada kalır mı dostlar? Efendimiz oturuyor Medine'de ashabı kiram yanında birden bir doğruluyor. Ve aleyke selam ya Hubeyb diyor. Ya Resulallah ne oldu? Kardeşiniz Hubeyb şehit oldu. O selamı havada bırakmayacak Allah. Bir başka kaynakta Hubeyb selamı Allah'a havale edip Allah'ın ulaştırmasını istediği için Cebrail götürmüştür o selamı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve aleyhisselam deyip o selama Cebrail'in diliyle mukabelede bulunmuştur. Arkasından o halini görüp de etkilenmeyen hiç kimse kalmamıştır orada. 1400 yıl sonra biz bile anlatınca sadece satırlardan okuyup da bu olaya şehadet edince biz etkileniyoruz da o gün orada buna o edenler etkilenmeyecekler mi? Ebu Sufyan baktı ki işler çıkmaza giriyor. Amaç Hubeyb'in sırtından göz dağı vermekti. Hubeyb ölüme yürüye yürüye yürüye seve seve gittiği için bir sürü insan onun imanına karşı takdir duymaya başladı. Son bir manevra. Diyecek ki Hubeyb bir şey de seni salıverelim. Tek bir şey. Ney? De ki benim yerimde şimdi Muhammed olsun. Sen burada bak böyle şeyler yaparken o Medine'de ehlinin yanında. Niye sen onun adına bunca şeyi çekeceksin? Sadece bunu söyle. De ki benim yerimde Muhammed olsun seni salıverelim Hubeybi sarsılacak ve tarihe geçecek o sözü söyleyecek vallahi değil benim yerimde onun olması onun ayağına bir tek diken batmasına dahi gönlüm razı olmaz sevda bu işte sevda bu söz değil hayat Peki dese ne olur? İnanın fıkhi anlamda hiçbir şey olmaz. Böyle bir yetkisi de var. Kur'an bu yetkiyi vermiş. Ammar bin Yasir'in o işkenceler altında inlemesinin arkasından inen Nahil suresindeki ayet bu yetkiyi veriyor. Belev ki ondan istenen Allah'ı inkar etmesi de değil. Sadece diyecek ki benim yerimde peygamber olsun. Bu kadar ama 1400 sene sonra dünya döndükçe aleme bir iz bırakacak sahabice sevdanın ne demek olduğunu Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya rasulullah diyen o bahtiyar insanların o sözlerinin havada kalmadığının ispatını yapacak Kubeyb Öyle olunca bir söz bile olsa onun dilinden çıkmayacak. Vallahi değil onun burada olmasını. Onun ayağına bir tek diken batmasına dahi gönlüm razı değil. Ne diyecek biliyor musunuz Ebu Sufyan bu sözün arkasından? Vallahi nice Arap liderleri gördüm. Nice sultanlarla beraber oturdum. Nice hükümdarlar gördüm hiç birinin tebasını Muhammed'in sahabesi gibi görmedim. Neden sahabi azizdir? Neden sahabi bizim için bu kadar değerlidir, kıymetlidir? Neden onların hangi birinin adını anarsak analım, radıyallahu anhu deriz? Bunu buradan anlayın. Ebu Sufyan bakacak ki hiçbir şey Hubeybi o halden kurtarmayacak. Emir verilecek. Mızraklar saplanmaya başlayacak. Birkaç mızrak. Acı. de dayanacak bir gücü var. Orada artık nasıl bir noktaya gelmişse Hubeyb. Oradan bir beddua dillendirecek. Allah'ım diyecek. Sen Kureyş'in bu müşriklerinin bana yaptıklarını görüyorsun. Ya Rabbi sen onlardan bir tanesini hayatta bırakma. Sen onların altlarındaki toprakları kaydır. Onları yok et. Onları birbirlerine düşür. Bu bedduayı duyunca Mekkeliler sarsılacaklar. Cahiliye Arabı'nın şöyle bir geleneği var. Bir beddua dile getirildiği zaman... Kendini yere atarsan o bedduadan kurtulursun. Said İbni Amr anlatıyor bize. Sonradan Müslüman olacak ama o olaya şehadet etmiş biri. Birçokları diyor korkudan kendini yere attı. Bu olayı bize ne üzerine anlatıyor biliyor musunuz Said İbni Amr? Günler Hazreti Ömer'in hilafet günleridir. Hazreti Ömer'in Humus valisidir Said İbni Amr. Hazreti Ömer hacda soruyor bütün tebaya Valilerinizden bir şikayetiniz var mı? Humuslar kalkıyorlar. Ey emir el müminin çok iyi bir valimiz var ama şöyle şöyle iki hususiyeti, üç hususiyeti var. Onlardan bir tanesi de şudur. Ara ara düşüp bayılıyor ve biz korkuyoruz onun o halinden. Çağırıyor. Said diyor böyle bir halim varmış nedir bu hal? Ya Ömer diyor beni bayıltan bir tek şey ne zaman Hubeyb'in şehadeti aklıma gelir ne zaman onun bet duası aklıma gelir yıllar geçmiş olmasına rağmen düşer bayılır Hz. Ömer bunun bir kusur olmadığını görünce onu görevden almaz Onun o rivayetinden biz anlıyoruz olayın şiddetini ve sonra Hubeybi o mızraklarla Mızraklaya mızraklaya cennete uçururlar. Olaya şehadet etmiştir Zeyd Desinle. Desinne. Kayalığın diğer tarafındadır. Hubeybe yapılanların hepsini görmüştür. Aynı teklifler ona yapılır. Aynı sözler ona söylenir. Zeyd İbni Desinne'nin tavrı da Hubeyb İbni, tavrın, İbni Adi'nin tavrından başka bir şey olur. Selam olsun Hubeybe, Selam olsun Zeyd İbni Desinne'ye, Selam olsun onlar gibi, Şehadeti aşk gibi, Sevda gibi gören tüm müminlere ve muvahitlere O gün yürümüş cennete, Yaş kaç? 28. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraberliğine kadar sadece 4 yıl. 1400 küsür sene geçmiş, Halen Hubeyb'in sevdası, Hubeyb'in aşkı, Hubeyb'in izzeti, Hubeyb'in vakarı bizim gibi adamları da adam ediyor değil mi? Onun rahlesinin önüne gelip de nasiplenmeyen var mı ki biz de nasiplenmeyelim? Takatim yok yoksa daha fazla şey anlatırdım size ama az sözle de çok şey anlarsınız. Söylediklerimin üzerinden beş tane 21. asırda Hubeyb olmanın yoluna dair mesajı size emanet edeceğim ve sözlerimi noktalayacağım. Nasıl Hubeyb olabiliriz? Bir, sevilmesi heyecanın ve hissiyatın değil, imanın konusu olan peygamberini her şeyden,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 Şimdi kalksam size şöyle bir soru sorsam. Beni seviyor musunuz desem dersiniz değil mi hocaya bir şey mi oldu? Niye böyle bir soru soruyor? Çünkü böyle bir soru makul bir soru değil. Allah için müminlerin birbirlerini sevmesini bize tavsiye etmişlerdir. Severiz de ama bu sorulmaz. Ancak bilin ki ve vesselam Efendimiz utansa da zorlansa da Birçok kez sahabiye bu soruyu sormuştur. Neden? Çünkü peygamberi sevmek heyecanın ve hissiyatın konusu değil. Peygamberi sevmek ümmetin sadece ona bir vefa borcu değil. Peygamberi sevmek Ennebiyyü evlâ bilmûminîne minenfusihim ve ezvâcuhu ummuhatuhum diyen Kur'an'ın sesine ve sedasına Lebbeyk yarap demektir. Nebi müminlere kendi öz canlarından Daha önceliklidir, daha evladır. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Vallahi sevmedikçe bu iş olmaz. Billahi sevmedikçe bir iş olmaz. Tallahi sevmedikçe bu iş olmaz. Ama sevgi Sadece dilde de olmaz. Hubeyb gibi amelle olur. Hubeyb gibi hayatlı olur. İkincisi, şehadet ölümlerin en güzeli. Şehadet düğünlerin taçlı gelini. Şehadet müminlerin en büyük emeli. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak ızdırabı altında inle ki o hedefe varabilesin. Şehadet arzumuz var. Peki şehit gibi hayatımız var mı? Herkes sorsun. Şehit gibi yaşayana ancak şehadet nasip olur. Allah aşkına kurban bayramlarında Rabbimize kurban ederken bile o hayvanları Kusurlu olanları edemiyoruz da kusurlu olanları Allah nasıl alsın katına nasıl şehit olarak kabul etsin sen onları gider ızdırabın o olsun İslam'ı yaşamak ve yaşatmak adına o ızdırabın altında enle, inle inle ki amacın ve arzun emelin ve sevdan şehadet olursa eğer bir gün o güzel yüzlü sevda sana da gelsin, ulaşsın. Üç, Ümeyir gibi kardeş, Zeyt gibi arkadaş, Esat gibi abi, Musat ab gibi muallim edin ki sadıklarla beraber olasın, sadakatini daim kılabilesin. Bir daha okuyayım mı? Ümeyir gibi kardeş, Zeyd gibi arkadaş, Esat gibi abi, Musab gibi muallim edin ki sadıklarla beraber olasın, sadakatini daim kılabilesin. Sadık olmak Rabbimizin bizden istediği bir şeydir ama sadık olabilmek için sadıklarla beraber olmak şarttır. Çünkü insan sadık olarak başladığı yolu sadık olarak bitiremeyebilir. Bundan dolayı bakın Rabbimiz ne diyor? Kunu sadiqin değil, kunu ma'as sadiqin. Sadık olun değil, sadıklardan olun, sadıklarla beraber olun. Çünkü ancak o beraberlik sadakati devam ettirebilir. Dolayısıyla Hubeyb'in ruhunu 21. asırda diriltmek mi istiyorsun? Kardeşine bak, arkadaşına bak, abine bak, muallimine bak. Onlar eğer sahabenin sevdalısıysa korkma. Sen de onlarla beraber olacaksın. Dört, muhabbeti, vakarı ve izzeti kendine azık olarak edin ki ölüme yürürken bile diriltebilesin halin ile nicelerinin yüreklerine iman tohumu ekebilesin muhabbeti vakarı ve izzeti kendine azık azık olarak edin ki ölüme yürürken bile diriltebilesin halin ile Nicelerinin yüreklerine iman tohumu ekebilesin. Siz tebliğin sadece dil ile olduğunu mu zannediyorsunuz? Asla. Tebliğ hal ile olur. Ashab-ı kiram hepsine ruhlarımız feda olsun. Canlarımız feda olsun. Anadolu'nun topraklarına imanı getirdikleri zaman ne kendileri Türkçe biliyordu... Ne Kürtçe biliyordu, ne Süryanice biliyordular. Bildikleri tek dil Arapçaydı. Ama pazarda ticaret yaptılar. Namaz için titrediler. Abdest için sarardılar. Halleri ile Anadolu'nun dört bir tarafına iman tohumunu ektiler. Hal ile tebliğ, inanın hal ile tebliğden daha tesirlidir. Bugün söz bizde çok. Ama hayat olmadığı için halimiz böyle ne yazık ki. Beşincisi peygamberin sesini ve sedasını aleme ulaştırmayı kendine temel vazife olarak edin ki 14 asır sonrasından gelsem bile Hubeybce selam verebilesin. Hubeybce karşılık bulabilesin. Bir daha tekrar edeyim. Peygamberin Sesini ve sedasını Aleme ulaştırmayı Kendine Temel vazife olarak edin ki 14 asır Sonra gelsen bile Hubeybce selam verebilesin Hubeybce Karşılık bulabilesin O selamı vermenin de Altının dolu olması lazım Sahabice Sevda yüreklerimizde Hakim olmazsa Sadece sevda dillerimizde kalırsa, imanımızın ve sevgimizin ispatı olacak ameller yoksa, ayakları o sevdanın yere basmıyorsa, kimin harcına Hubeyb gibi ölüme yürüyerek, ölüme sevinerek, ölüme koşarak gitmek, kimin harcı değil sadece burada, onun değil bedeninin burada olması, ayağına bir tek diken batmasına dahi gönlüm razı olmaz olmaması demek. Allah o sevdayı sevdamız kılsın. Bizi sadece söz adamı etmesin. Hayatlarıyla sahabenin örnekliğini ve önderliğini aleme taşıyan, aleme gösteren bahtiyarlardan, salihlerden, sadıklardan eylesin. Ve o büyük insanların ayak izlerinden bizleri ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.